Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, yeryüzünün kalbinde su kaynıyordu. Zemzem tatlı bir kaynayış halindeydi. Allah'ın kullarına büyük bir nimetiydi. Su hayattı, susuzluk hayatın bitişiydi. Şimdi su, zemzem bir mekanı şehre dönüştürmekteydi. Belli bir süre sonra Mekke olacaktı. Kısa bir zaman sonra Kabe yükselecekti. Dünyanın göbeğinde bütün mescitlerin kalbi Mekke'nin bağrında yükselecekti. İsmail gürbüz bir çocuk olmuştu. Annesinin işlerine yardımcı oluyordu. Babasını da zaman zaman görüyordu. Babasını derinden seviyordu. Her kelamı oğlunun kalbinde ufuklar açıyordu. Baba Hazreti İbrahim Aleyhisselam sınavdan geçiyordu. Ama bu sınavda küçük İsmail de vardı. Bir gün Hazreti İbrahim duasında Rabbim bana salihlerden olacak bir zürriyet ver diye dua etti. Biz de ona itaatkar, gönül yumuşaklığına sahip bir oğul müjdesi verdik. Gün gelip bu oğul evin maslahat ve hizmetler için koşturacak çağa geldiğinde İbrahim ona Ey yavrum, ben rüyamda seni boğazlayıp kurban ettiğimi görüyorum, dedi. Sen de bak, durumu değerlendir. Bu durumda sen ne dersin? Küçük İsmail'in cevabı, Babacığım, sana emredilenin yerine getir. İnşallah beni itaat edip sabredenlerden bulacaksın, diyordu. Baba, Rabbinin emrine razıydı. İman ikliminde gelişen küçük İsmail de, Rabbinin emrine razıydı. Ayeti Kerime'de her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup İbrahim İsmail'i yüz üstü yere yatırdığında ona şöyle nida ettik. Ey İbrahim! Sen gerçekten rüyada sana emredileni yerine getirdin. Biz güzel amel işleyenleri işte böyle mükafatlandırırız. Elbette ki bu açık zorlu bir imtihandır. Ve biz Büyük bir kurbanlığı İsmail'in yerine ona fitye olarak verdik Sonra gelen nesiller içinde bunu bıraktık Selam olsun İbrahim'e İşte biz böyle mikafat veririz Güzel amel işleyenlere buyuruluyordu Şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı yeni ve büyük bir hizmet bekliyordu İsmail her gün biraz daha gürbüzleşiyordu Biraz daha gelişiyordu Şimdi İsmail Mekke'nin binbir dağında ve vadilerinde çobanlık yapıyordu. Her gün ve gece sınırsız gökyüzünü doya doya seyrediyor, her temaşasında Rabbinin sonsuz kudretini kalbinde duyuyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her peygamberin bir çobanlık devresinin olduğunu bildiriyordu. İsmail bir taraftan iyi bir avuc oluyordu. İleri boyutta ok kullanan usta bir atıcı oluyordu. Ayrıca İsmail, bu gençlik devresine girerken cins arabatları üzerinden pek inmiyordu. Binicilikte de son derece mahirdi. Yabani atları ehlileştirmede tam bir ustaydı. İsmail 20 yaşına giriyordu ama çila dolu ömrün sahibi anacığı, Hacer Hatun ebedi aleme göç ediyordu. İsmail annesine son derece düşkündü. Bildiği şeylerin çoğunu annesinden öğrenmişti. Annesi hem annesi hem babası konumunda olmuştu. Bu hassas genç insan annesinin ölümüyle uzunca bir hüzün dönemi yaşıyordu. Evlenme zamanı geldiğinde cürünürlerden bir kızla evleniyordu. Huzurlu bir aile hayatı gerçekleştiriyordu. Bir gün yaşlı babası Hazreti İbrahim geldi Artık İsmail de tam Delikanlı devresine girmişti Babasının halinden Babasının yeni bir sorumlulukla Geldiğini anlıyordu Hazreti İbrahim Aleyhisselam Rahmanı Rahim'in kendisine Bir emir verdiğini söylüyordu İsmail hemen Baba Rabbin sana ne Emretmişse onu yap Ben yardıma hazırım diyordu Şimdi yeryüzünün kalbine Kabe konacaktı. Bütün kalpler Kabe'nin yanında daha hissedilir atacaktı. Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Allahu Teala gökleri ve yeri yarattığında bu beldeyi haram belde kılmıştır. Kıyamete kadar da Allah'ın bu haram kılışıyla haramiyeti devam edecektir buyuruluyordu. Kabe'nin mekanı vahiy ile Hz. İbrahim'e bildiriliyordu. Ve Kabe'nin İnşası emrediliyordu Hac suresinin 26 ve 27. ayetlerinde Biz İbrahim'e yapılacak Beytin yerini hazırladık Ve ona şöyle dedik Bana asla ortak koşma Şirk koşma Evimi tavaf edecekler Namaz için kıyam edecekler Ruhu ve secdeye varacaklar için Temiz tut İnsanlara hacci ilan et İster yaya ister yolların Yorduğu develer üzerinde Sahraların derinliklerinden çıkarak Yollara düşüp davetine gelsinler buyruluyor. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail beraberce zemini kazdılar Güvenli sağlam zemine kadar indiler Temel sabit güçlü kayalara oturacaktı Önce zemini gerçekleştirdiler Sonra Hz. İbrahim duvarlarını örmeye başladı İsmail hem taş getiriyordu hem de harç kalıyordu Bakara Suresi'nin 127, 128 ve 129. ayetlerinde. O vakit İbrahim o beitin temellerini, duvarlarını İsmail ile birlikte yükseltiyordu da birlikte şöyle dua ediyorlardı. Ey Rabbimiz. Senin için yapılan şu hizmeti kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi bütün yönleriyle ve derinlikleriyle bilensin. Ey Rabbimiz. Bizleri sana gerçekten teslim olan iki Müslüman kıl Soyumuzdan yalnız sana boyun büken Yalnız sana kulluk edip teslim olan bir ümmet yetiştir İbadetlerimizi, haç görevimizi Nerede, nasıl ve ne şekilde yapacağımızı bizlere göster Bize öğret ve tövbemizi kabul buyur Şüphesiz ki sen, tövbeleri çok kabul eden Engin ve sonsuz merhamet sahibisin, ey Rabbimiz. Onlara senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek, onları manevi temizliğe nezahatle ulaştıracak, kendi içlerinden bir peygamber gönder. Şüphesiz ki sen aziz ve hakim olan Allah'sın, buyruluyor. Kabe'nin duvarları belli noktaya gelmişti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam hacıların tavafa başlangıç noktası olması için İsmail'den farklı bir taş istedi. İsmail farklı bir taş ararken Cibril Hazreti İbrahim'e bir taş getiriyordu. Tirmizi'de İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir adı şerifte Hacer Lesvet cennetten indirildiğinde sütten daha beyaz, daha berraktı onu insanların hataları kararttı buyuruluyordu. Artık Kabe inşası tamamlanıyordu. Yeryüzünün göbeğinde bütün insanlara bir çağrı vardı, bir davet vardı. Âlimran Suresinin 96 ve 97. ayetlerinde Şüphesiz yeryüzünde insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke'deki mübarek, bütün alemlere hidayet, nur kaynağı olan beyttir. Orada apaçık nice alametler, makamı İbrahim vardır. Oraya giren emniyet içinde olur. Kabe yeryüzünün kalbiydi. Kalplerinde varoluşun halavetini hissedenler Kabe'ye yönelirlerdi ve Kabe ile buluşmak isterlerdi. Kabe'ye derin hasret çekerlerdi. Hz. İbrahim insanlığı Kabe'ye davet ediyor ve dualarında bütün insanlığı kuşatıyordu. Cürümlüler bu diyarı oluşturmuşlardı. Bir belde oluşturmuşlardı. Onlar Hz. İbrahim'in İsmail'in çağrısına kulak vermişlerdi. Tevhid yolunun asıl yolcuları olmuşlardı. Anlı secdeli müminler olmuşlardı. ahenk huzuru yaşayan bir toplum olmuşlardı. Ama sonra zaman geçtikçe çözülmeler, değerlerden uzaklaşmalar, Günahların hayat haline geldiği bir hayata dönüşler oluyordu. Adalet zulme dönüşüyordu ama zulüm abat olmuyordu. Sonra bölgeye bir sel felaketi sebebiyle Yemen'den Huza kabilesi geliyor, Cürhünlüleri Mekke'den söküp atıyordu. Artık Mekke Huzaalılardan soruluyordu. Huzaalılar ilk yıllarda hak, adalet ve ahenk üzere bir toplum halindeydiler. Ama huzarlılar zamanla bozulmaya, çözülmeye başladılar. İçine düştükleri çirkin hayat tarzı peşinden zulümleri getiriyordu. Huzarların karşısına Kureyş kabilesi çıkıyordu. Bu zulmün sonunu Kureyş kabilesi getiriyordu. Kureyş, huzarlıları Mekke'den çıkartıyor ve Mekke'nin yegane hakim gücü oluyordu. Kureyş'in liderlerinden Amr bin Luhay, Şam diyarından Hübel isimli bir put getiriyor ve giderek Mekke toplumunda putperestlik yer etmeye başlıyordu. Buhari ve Müslüm'de geçen bir hadis i şerifte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Amr bin Luhay'ın cehennemde bağırsaklarını sürüyerek yürürken gördüğünü beğen buyuruyorlardı. Artık Kabe'de putların mekanı olmaya başlıyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.